İyi günler Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağının hukuku programında bugün Sayın Avukat Fikret İlkiz'le beraberiz. Ee, bu program yayınlandığı sırada bizim bu kaydı yapmamızın üstünden iki gün geçmiş olacak. O yüzden gündemde birinci sırada e, ne var e, özellikle Soma olayıyla, Soma faciasıyla ilgili olarak tam kestiremeden konuşuyoruz. E, Dediğim gibi geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız bir kayıt bu. Sayın İlkis hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Türkiye'nin hatta dünyanın gündeminde önemli sırada evet. e, yer alan bu facia, bu katliam diyenler de var. Ee, hakkında hukuki açıdan e, bakmanızı ve yorumlamanızı düşündüm ben. İyi olacağını düşündüm. Açık radyo dinleyenlerinin de... Bu açıdan belki bir parça daha evet. bilgilendirilmekten mutlu olurlar diye düşündüm. Tabii onu yapmak her zaman için mümkün. Memnuniyetle ama bir başka açıdan ben fikrimi de söylemek isterim. Elbette. Ve özellikle ben ölenler için özellikle geride kalanlar için başsağlığı diliyorum. Elbette. Tabii, Tabii. bu anlamda meydana gelen bu kadar kötü ve acı bir olay nedeni ile de ne yazık ki ölülerimizi sayarak yaşamaya bir başka anlamda da alıştırılan bir ülke haline ve insanlar haline geliyoruz. Ben hiçbir şekilde en, duyduğunuz endişeler çerçevesinde olsun ya da hiç kimsenin endişeli olmadan yaşayacağı, yarının ne olacağını, yarın Nasıl bir felakette karşı karşıya geleceğini düşünerek şimdiden kendisini sakındığı bir yaşama e, Kimseyi layık görmüyorum Türkiye'de yaşayan bütün insanların sosyal bir hukuk devletinde yaşadığını Demokratik bir hukuk devletinde yaşadığını düşünmek istiyorum ama Ne yazık ki olmuyor Olmayanlarla ilgili konuşmak söz konusu olursa Acaba böyle bir facianın yaşanmasında kim sorumlu, neden meydana geldi, nasıl meydana geldi dikkat ederseniz önceden düşünülerek önlenmesi gerekli olanlar hep yaşanılan felaketlerden sonra ortaya çıkan olaylar olarak gündeme geliyor. Evet. Şimdi demek ki biz güvenli bir toplumda yaşamıyoruz. İş yaşamımızda güvenimiz yok. Bu Güveni olmayan bir toplum içerisinde yaşamanın getirdiği moral değerlere baktığınız zaman da etrafınızda mutlu insanlar görmüyorsunuz. Ve en azından etrafınızda Soma olayı nedeniyle gözyaşı döken insanların çok daha fazla olduğu, çok daha arttığı ama bu gözyaşlarının hiçbirisinin de ölen insanları geriye getirmediğine tanık oluyorsunuz. Şimdi... Bir nebze olsun bu acılar dindirilebilir mi? Biraz bana göre zamana ihtiyaç var. Çünkü bir nebze olsun dindirmek konusunda kimse yönetimlere ya da bu anlamdaki işletmelere güvenmiyor zaten. Türkiye'de iş kazaları yeni değil. Türkiye'de maden kazaları da yeni değil. Türkiye'de önlenebilir kazalarla meydana gelen ölümler de yeni değil. Onun için öncelikle... Anayasada yer alan sosyal devlet kavramını herkes içine sindirmeli ve istemeli. Yönetimde sosyal devlet olma ya da hakkaniyetli bir toplumda yaşama konusunda yöneticilerin ve devletin hiçbir fikre sahip olmadığını, deneyimlerinden ya da felaketlerden bir sonuç çıkarmadığı görüşündeyim. Onun için... Bir farkındalık bana göre mutlaka yaratmak gerekiyor. Hı hı. Hiçbir şeyi unutmadan hesapların sorulabildiği bir saydam yönetimi istemek gerekiyor. Ne oldu ne bitti herkesin gözü önünde açıklanacaktır. Kim sorumlu ise herkesin bilgisine ulaştırılacaktır. Böyle baktığımız andan itibaren oyundaki toplumdaki tepkiler dahil olmak üzere o tepkilerden bir ders çıkarabilecek felaketlerin önlenebilirliği konusunda da yeni bir felaketi yaşamadan çare bulmak zorundayız diye düşünüyorum. Hı hı. Bu reddedilen e, önerge konusunda devlet dediniz de demin hemen aklıma o geldi... İçlerine doğmuş gibi değil mi? Yani Soma madenlerinde alınması gereken önlemler ve denetimin evet. niteliği hakkında verilen ya bir önerge. Parlamentodaki bir milletvekili gerçekten görevini yerine getiriyor. Yani o bölgeden geliyor, Manisa'dan hı hı. Hı hı. geliyor. Ve diyor ki bütün parlamentoya bu konuda bir soruşturma yapalım. Çok doğru ve haklı bir talep. Yapılacak olan soruşturmanın temeli bu anlamdaki iş kazaları nedir? Şimdi bunu soruşturur eğer ortaya çıkartırsak. Bunun ortaya çıkarılması nedeniyle çarelerinin ne olduğunu da bulabiliriz. Reddediliyor ya da bu anlamda baktığınız zaman buna gerek görmüyor. Oysa hayatın ta kendisidir. Yani ekmek varsa özgürlüğünüz vardır. Ekmek varsa özgürlük isteyebilirsiniz. En azından kapitalizmin çarkları içerisinde eriyen insanların üç kuruş para için hayatlarından olduğu tehlikeli işlerin çözümlenebilmesi anlamında da onların da insan olduğunu hatırlatan bir önerge. Karşı çıkıyorsunuz. O milletvekiliyle yapılan bir röportajı izledim de e, sormuş sonradan e, çoğunluk Partisi'nin üyelerinden birine neden reddettiniz demiş. Arasının iyi olduğu bir dostuymuş aynı zamanda. mi söyle neden reddettiniz demiş bu önergeyi. Bu kadar hayati bir konu ki demiş. Ee, Muhterem de şöyle demiş ya biz zaten birisinin adını vermiş ona bakıyoruz demiş. O Neye elini kaldırırsa Topluca kaldırıyoruz demiş Ayrıntısına girmedik demiş evet. Ayrıntısına girilmediğini Başbakanın ağzından bile duyduk Ben baktım orada Soma yoktu filan dedi yani Neyse Şimdi tabi bir tek önerge ya da en azından Bu önergenin reddi üzerinden Olay o değil tabi tabi tabii, tabii, tabii, yani, tabii. Böyle baktığımız zaman Bu önemli olan olgulardan Olaylardan bir tanesi ama dediğim gibi Keşke kabul edilseydi belki bu anlamda baktığımız zaman da bir çare bulunabilecek çareler üretilebilirdi diye belki, düşünüyorum. Belki, belki evet. bayağı bir zaman geçmiş çünkü. Peki şimdi gene hukuki boyutuna dönelim için. Danıştay bu Redovans denen sözleşmelerin olmayacağını söylemiş, iptal etmiş yani böyle bir şey olmaz diye. Ona rağmen yapılıyor. Buna ne diyorsunuz? E şimdi kapitalizm ya da en azından bu anlamdaki kar ve o hırsları yan yana getirdiğiniz zaman bütün milli değerlerinizin olduğu tütününüzü, fındığınızı, tarımınızı satarsanız ve alıcıların da bu anlamdaki yaklaşımları ve para kazanmasını yan yana getirdiğiniz zaman hukuk o zaman çare bulamıyor. Hmm. Reddetmiş olmasına rağmen çare bulamıyor. Size şunu söylüyor. Bu anlamdaki taş ocaklarının işletilmesinden tutun, madenlerin işletilmesine varıncaya kadar dikkate almanız gerekli olan değerler vardır. Bir, sahip çıkmanız sorumlu olmanız lazım. İki, bizim o çok fazla dikkat etmediğimiz taşeronlaşma meselesine son vermeniz gerekir. Bunu yapmamanızda fayda vardır. Sahibisiniz başkasına işletiyorsunuz. Şimdi... Başkası işçileri kiralayarak oraya getiriyor. Niçin? Daha ucuza geldiği fikrindesiniz. Dolayısıyla bu anlamdaki kar zarar hesaplarına dayalı bir yönetimi benimsediğiniz andan itibaren o zaman işçi haklarını unutursunuz. Sendikaları unutursunuz. Eski Zonguldak, Zonguldak'ta meydana gelen direnişi Şemsi Bey'in o anlamda Zonguldak'tan başlayarak Ankara yoluna kadar gitmesini bir kere daha hatırlayın. Neden gittiklerini bile, neden o anlamdaki halkın destanları yazdığını düşünün. Emek, ekmek ve özgürlük bunlar birbirlerinden ayrılmaz. Eğer bunu ayrılmaz kabul etmek suretiyle aş ve ekmeği çözerseniz, sosyal politikalarınızı buna göre oluşturursanız, o zaman özgürlükler konusunda da yaşanabilir bir ülke haline gelirsiniz. Bakın, hatırlayın. Yani yaşam hakkı konusunu hatırlayın. 1993 senesinde Ümraniye'de çöplük patladı. Ya. Örneğin, metan gazı ürettiği için o çöplük 98 patladı. 98 miydi o? Hayır, 1993. 28 Dok Nisan 1993. Of, ne kadar... Çabuk geçmiş Şimdi yıllar. Bu yılların geçişi içerisinde baktığınızda metan gazının patlaması nedeniyle toprak kayması meydana geldiğinden dolayı o kaymanın altında 10 kişi öldü. Gece da oturdukları için. O zaman bunlardan kim sorumlu diye sorulduğunda geçmiş tarih ama o dosya bakımından baktığınız zaman... Görevi ihmalden 1996'da Üsküdar ve Kadıköy belediyeleriyle ilgili 160 bin lira para cezası verildi. Üç ay verildi o da para cezasına çevrildi. Şimdi aile zaten fakir. Geçimini de o çöplükteki artıkları hurdacı olarak toplayarak dönüşüme göndermekten para kazanan insanlar. Güneydoğu'dan gelmişler ve gecekondu kurmuşlar. Oraya size elektrik ve su vermişsiniz. Tabi şimdi aile bu anlamda 10 kişinin birden eşinizin ve çocuklarınızın o evde toprak altına kalarak öldüğünü düşündüğünüz zaman yapabileceklerini yapıyor. İdare mahkemesine dava açıyor. Çok yüzey miktarlarda 10 milyon lira manevi tazminat örneğin ya da çocukları için 100 milyon lira gibi bir paraya e, karar veriyorlar. Şimdi burada acaba devletin sorumluluğu var mıdır ya da yaşam hakkı ihlal edilmiş midir? Şimdi bu soruyu sorduğunuz andan itibaren çevreyle ilgili olan bu meseleye baktığınız andan itibaren o zaman sizin karşınıza tehlike doğuran faaliyetler sonucu ölüm gibi bir kavram çıkıyor. Hı. Acaba devlet bundan sorumlu mudur? Sözünü ettiğim. Bu olayla bağlantılı olmak üzere örneklediğim bir olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2004 yılında vermiş olduğu büyük daire Öner, Öner Yıldız kararıdır. Hı hı. Türkiye burada mahkum oldu. Şimdi Türkiye'nin mahkum olmasının temel nedeni yaşam hakkının ihlaline dayalıydı. Bakın bu sizin önlemeniz gerekli olan ama öngöremeyeceğiniz bir felaket sonucu meydana gelen ölüm halidir. O zaman uluslararası bu anlamdaki sözleşmeler bakımından tümüne katılmak zorundasınız. Tümünü benimseyip kabul etmek zorundasınız. Maden ve maden faaliyeti ve eşitçiler için bütün ilo sözleşmelerini benimsemek mecburiyetindesiniz. Hayata geçirmek mecburiyetindesiniz. Sadece kabul etmeniz bile yeterli değildir. Örneğin Öner Yıldız Ahim kararına baktığınız zamanda eğer diyoruz, Devlet görevlileri tarafından sadece yaşam hakkı ihlali söz konusu ise hani devlet görevlileri yaşam hakkını ihlal etmişse tabii ki sorumludur. Ama yaşam hakkının ihlalinden sadece bu nedenle sorumluluğu yoktur devletin. Ayrıca egemenliği altında bulunan bütün herkesin yaşam hakkından hukuken sorumludur. O halde sonuç. Sadece bu karara baktığınız andan itibaren hukuk. Herkesin yaşam hakkından sorumludur. Hukuku hayata geçirip insan yaşamını korumak zorunda olan devlet bu olayda yaşam hakkını bana göre hilal etmiştir. Çünkü bildiğiniz ortamı bakımından nasıl bir ortamda çalışıldığı konusunda fikir sahibi olduğunuz tehlikeli bir iş ve yaşam koşulları bakımından Önlem alıp almadığınızı kuşkusuz soruşturmalar o soruşturmalar sonucunda aşılacak olan davalar ortaya çıkaracaktır. Hı hı. Ama varsa bir sorumluluğunuz bu bakış açısı devletin yaşam hakkını ihlal edilip edilmediği noktasında da mutlaka toplanmalıdır. Aksi takdirde ceza kanuna aykırılık dersiniz. Aksi takdirde yaşam hakkının ortadan kalkması nedeniyle tazminatlara karar verirsiniz. Ama çıkış noktanız yaşam hakkının korunmamış olması meselesidir. Ben önüme Ahim'in Öner Yıldız kararını koyduğum zaman yaşam hakkının ihlal edildiği görüşündeyim. Evet bir ara verelim isterseniz. Ömer Şahin seçti bu parçayı. E, somaya bir ağıt niteliğinde e, çalışacağız. Kuila payun ventolera, Avila Payun'dan Ventolera'yı dinledik sevgili Açık Radyo dinleyenleri Soma ve Hukuk konuşuyoruz bugün Konuğumuz Sayın Avukat İlkiz İlk yarıda yaşam hakkı ve devletin sorumluluğu konusuna kısaca özetleyebileceğim e, bilgiler paylaştı Sayın İlkiz bizimle e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi yani şöyle de belki e, özetleyebilirim. Yani niçin yükümlü sayıyoruz? Niçin yaşam hakkının ihlali konusunda bu denli sert ya da en azından bu ihlaldir deme Soma cesaretini için. gösteriyor? Soma Tabii için Soma söylüyorsunuz için değil mi? Yani, evet. böyle yani baktığınız zaman... Evet yani yaşam hakkının ihlali bakımından kamu görevlileri zaten kimseyi öldürmemelidir. Eğer öldürürseniz yaşam hakkını ihlal etmiş sayılırsınız. Ama devletin ayrıca bu yükümlülüğü kamusal olsun ya da olmasın yaşam hakkının tehlikeye girebileceği her türlü faaliyet bakımından geçerlidir. O halde Öner Yıldız ahim büyük daire kararında bu kavramlar net olarak konulduğu ise o zaman siz... Potansiyel yükümlü pozitif yükümlülüğünüz bakımından potansiyel olarak tehlikeli olabilecek her türlü faaliyet alanında göreviniz bunların minimuma indirilmesi konusunda gerekenleri yapmaktır. Eğer bu denli bir acı bu denli büyük bir e, felaket meydana gelirse bu felaketin meydana gelmesi nedeni ile de bütün bu tedbirleri almış olduğunuz ileri sürseniz dahi yaşam hakkını ihlal etmiş sayılırsınız. Çünkü bu felaket meydana gelmiştir ölümler olmuştur. O yüzden e, yaşam hakkının ihlali bakımından devletler sadece ve sadece yaptıklarından değil yapmadıklarından da sorumludurlar. Bu nedenle müfettişler geldi, ona baktı, buna baktı diyorsanız ki deniyor, diyor. O zaman, diyor bakan, o müfettişlerin nasıl gelip kontrol yaptıkları konusunda bu madenden sağa çıkan insanların sözlerine de dikkat etmeniz gerekir. Tabii korkmadan konuşabileceklerse. <gülüyor> Ya o başka bir şey ama mesela oradaki işçilerden bir tanesi ki evet geliyorlardı madene iniyorlardı girmeleriyle çıkmaları bir oluyordu elbiselerin üzerine tek bir toz bile yoktu diyor. Şimdi demek ki baktığınız zaman bu söz dahi dikkate alınması gerekli olan değerlendirilmesi gerekli olan sözlerden birisidir. Bu anlamda işte önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yargının görevi nedir diye baktığınızda bu anlamda yargının görevini yerine getirmesi açısından bütün uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere bu kriter içerisinde bir değerlendirme yapmak konumundasınız. Bence bu benim fikrim ama bu sonuçta uluslararası sözleşmelere bağlı bir ülkeyseniz, bu sözleşmelerle uluslararası mahkemelerin ya da bölgesel mahkemelerin yetkilerini ve zorunlu yargı yetkisini kabul ediyorsanız dediğim gibi sadece yaptıklarınızdan değil yapmadıklarınızdan da sorumlu bir anlayışla hareket etmek konumundasınız. Peki yaşam hakkı ihlal edilenlerin yani ölenlerin evet. yakınları e, sizce nasıl bir hukuki e, reçete ben zaten, almalılar? Yani sendika anlamında Orada sendika Sendikayı olduğu ben için hiç sormuyorum olabilir bile ama zaten. mesela bu anlamda baktığınızda bir örgütlü hareket yani bir işçi örgütlenmesi söz konusu olduğu için söylüyorum bu, bu aşamada önemi çok daha fazladır ve artar. O nedenle en azından bence hukuk yolu ile hak aramak doğrudur. Hiç olmazsa bundan sonraki yönetimler anlamında örnek yargı kararları ile siyasetin ve politikanın sadece söz söylemek olmadığını hayata geçirmesi gerekli olan sözleşmeler ve kanunlar bakımından insanın korunmasının temel olduğunu daha da önemlisi insan onurunun İnsan hayatı ile ölçülebilecek bir meta veya bir değer olmadığını kabul etmek lazım. Çünkü üç kuruş için ve aş ve ekmeği için orada çalışan insanların da öldükten sonra değil, ölmeden önce insan olduğunu anlamanız lazım. Evet. evet. Kar hırsınız ya da politikalarınız ya da ocaklarda meydana gelen alım satımlarınızla ölen insanları geri getiremezsiniz. O yüzden bu anlamda hak ve adalet ölçülerine baktığınız zaman ya da hukuka baktığınız zaman keşke ölülerimizi sayarak yaşamayacağımız bir devlet olabilsek. E, son iki dakikaya giriyoruz. E, çok üzücü başka sahnelere de tanık olduk. <Gülüyor> Şu kısacık zaman içinde Soma'da. Örneğin... E, Başbakanın danışmanı yer, yerde polisin zaten dövmekte olduğu bir vatandaşa gidip tekme attı. Sonradan bizim bu program yayınlanırken şu kaydı yaparken biz henüz tam sonuç çıkmış sayılmazdı ama öyle görüntüler sosyal medyaya düştü ki ve paylaşılmaya başlandı ki orada Kendisini protesto edenleri başbakanın dövmeye çalıştığını hatta dövdüğünü gördük. Ee, girdiği markette korumalarıyla birlikte e, kimi dövdüğü net gözükmese bile birisini yumrukladığı çok net gözüküyordu. Artık bu da montaj veya paralellerin işi mi denir bilmiyorum. Hemen arkasından da şöyle bir e, haber dolaşmaya başladı. Bir genç kadın e, tanıklık etti. İsmini vermeye korkan bir genç kadın. E, ve dövlenin çok akıl almaz bir, e, bir şey bu belki. Yani nasıl söyleyeceğimi bile bilemiyorum, şaşırıyorum. 15 yaşında bir genç kız olduğu çıktı ortaya. <gülüyor> Ha sebep niye? Sebep kızdırmış sayın başbakanı. Babamın katilinin burada ne işi var demiş. Onun üzerine o da onun kafasını kolunun arasına alıp böyle şiddetli darbeler indirmiş başına. Böyle bir iddia. Evet. Böyle bir iddia dolaşıyor şu kaydı yaparken. ...şimdi bunlara karşı ne olacak? Şimdi bunlara karşı ne olacak dediğiniz noktada... ...ben bir temenni söyleyeyim? Başbakandır aslında. hem sever hem döver ha, mi diyeceğiz? Öyle bir şey biz. söylemiyorum. Yok, yani, öyle, yani espri yapıyorum. Yani tabii ki öyle demeyeceğiz ama... ...yani bir de şöyle bir meselemiz var bizim. Sonuçta bir felaket ve bir acı. Ve bu acıyı paylaşmak, biraz zindirmek için... ...oraya gidiyorsunuz. Bütün devletlerin yöneticileri için. Aslında bütün... Devlet yöneticileri için şunu söylemekte fayda var. Herhangi bir felaketten kaynaklanan acıyı paylaşmak istiyorsanız korumasız o felaketi yaşayanların yanında olmayı bilmek zorundasınız. Güvenlik nedeniyle alınan önlemleri ayrık tutmak üzere söylüyorum. Hangi devlet yöneticisi korumaları olmadan felaketi insanlarla paylaşabiliyorsa o yöneticidir. Şili'de olduğu gibi mesela mi? O yöneticiler mi? insanlarla birlikte olmayı hak eden yöneticilerdir. Onun için yönetim meselesi sonuçta hak edilebilen bir noktaya gelmelidir. Tekrarlıyorum, ölülerimizi sayarak yaşamaktan kurtulmanın en önemli yolu... ...korumasız halkın içinde dolaşabilme ve o cesareti gösterebilme halidir. Yorum yok... Çok sağ olun Sayın Fikret İlkes. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.